Ben öğrenciyim. Öğrenim kredisi almak caiz midir, haram mıdır demiş. Şimdi öğrenci kredisi alındığı zaman e, devlet bir faiz sözleşmesi yapmıyor, benim bildiğim kadarıyla. Yani krediyi veriyor, geri alırken de onu bir şeye endeksliyor, hı hı. öyle geri alıyor. Yani faiz olması için baştan parayı borç verirken işte şu kadar geri e, şu kadar alırım, alırım demesi lazım. Evet. O yüzden caizdir. Yani işte benim bildiğim kadarıyla e, devlet öğrencilere burs verirken böyle bir şey yapmıyor ama geri alırken onu bir, bir şeye endeksliyor. E, sanırım enflasyona göre ha, böyle bir şey yani yapıyor hocam. Yani o caizdir çünkü niye? Yani enflasyon mesela 5 sene önce e, mesela dolar 2 liriydi belki, şimdi 3 lira değil evet. mi? Yani o zaman neredeyse yüzde %30. Türk lirası değer kaybetmiş demektir. Bu değer kaybını dikkate alması lazım. Almazsa devlet de olsa efendim borç alan veya veren kimse zarar eder. Ona dikkate alıyor biliyor.